Bismihi Subhana, Assalamu Aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu ebeden daimem, Aziz, Sıddık, Sarsılmaz, Sebatkar, Fedakar kardeşlerim. Evvela vel ve Walayalın aşr senasına mazhar o gecelerinizi ve bayramınızı ruhu canımla tebrik ederim ve şiddetli hastalığımın şifasına dualarınızı isterim. Saniyen. Nurların parlak fütuhatına bir derece mümanaat fikriyle gizli dinsizler, bir kısım resmi memurları alet ederek, keyfi kanunlarla ilişiyorlar ve has nurcuların az bir kısmına fütur vermek için çalışıyorlar. Ez cümle bu mübarek günlerde İstanbul'dan rehber hakkında dinsizlik damarıyla yazılan Haşiye, size bera malumat bilahere gönderilecektir. Ehli vukuf raporunu bana gönderdiler ben şiddetli ve semli hastalığım için onlara cevap vermesini sizlere havale ediyorum. On iki sene evvel yazılan ve aflar ve beraatler gören ve beş mahkemenin eline geçip ilişilmeyen ve iade edilen ve on bin adama hususan gençlere zararsız menfaat veren ve zehirleriyle beraber büyük müdafaatımda bu vatana büyük faydası ispat edilen bu eser hakkında, Medrese'tü Zehra ve şubeleri o ehli vukufu susturmak ve kanun namına tam kanunsuzluk ettiklerini ve adliyede adalet hesabına dehşetli zulüm ettiklerini ve rehber hakkında dini siyasete alet etmek var demelerine mukabil o vukufsuz ehli vukuf siyaseti ve adli vazifelerini dinsizliğe alet etmek istediklerini delillerle göstermek vazifesini o nurcu kardeşlere havale ediyorum. Elbağiyi hu elbağiyi Hasta kardeşiniz Sayit Nursi. Ehli raporuna hafif bir itiraz tarzında hakikat hali beyan etmektir. Dini hissiyatı siyasete alet ediyorum diye ithamlarına karşı deriz. Bütün hayatımı ve beni tanıyanları işhat ediyorum ki değil dini siyasete alet belki siyasi olduğum zamanda dahi. Bütün kuvvetimle siyasetleri dine alet ve tabi yapmaya çalıştığımı, bütün tarihi hayatım ve dostlarım şehadet ettikleri gibi, hürriyetin başında şeriat isteyenleri astıkları bir zamanda, hareket ordusunun dehşetli divan harbi örfisinde aynı günde on beş adam asıldığı bir zamanda, divan harbi örfi reisi ve azaları dediler ki, sen mürtecisin, şeriat istemişsin. Sözlerine mukabil demiş şeriatın bir tek meselesine ruhumu feda etmeye hazırım. Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ve hilafı ı şeriat hareket ise, bütün dünya şahit olsun ki ben mürteciyim diyen bir adam, idama beş para ehemmiyet vermeyen ve dünyasını, her şeyini şeriata feda eden hiç mümkün müdür ki, dini, şeriatı bir şeye ve bir siyasete alet yapsın, buna ihtimal veren sofestayı da olamaz. Hem bir masumun hatırı, bu vatanda on zalim gattarlara siyaset yolu ile ilişmek büyük bir hata bilen, on zalim cinayetkar ve kendine işkence edenlere karşı mukabele etmeyen, hatta beddua da etmeyen bir adam ve asayişe ilişmemek hayatına bir düstur yapan bir adamı, dini siyasete ve dolayısıyla asayişe dokunur manasında itham etmek, elbette dehşetli bir garaz ile ittiham eder. 28 senede emsalsiz ihanetler, işkenceler, azaplar verildiği halde mahkemelerin tahkikatı ile yüz binler fedakar dostları varken altı vilayetin ve altı mahkemenin tahkikatı ile bir bukuat talebesinde bulunmayan bir adam asayişe ya vatan'a, siyasete zararı var diyen elbette yerden göğe kadar haksızdır. Zannetmesinler ki ben bu zalimane ithamlara karşı kendimi mesuliyetten veya mahkumiyetten kurtarmak içindir. Sizi temin ediyorum ki beni tam bilen dostlarım da tasdik ediyorlar ki bu 28 senede ölüm hayattan ziyade bana faydeli ve kabir 10 defa bana hapisten ziyade medar-ı rahat ve hapis 10 defa bu çeşit serbestiyetten daha istirahatıma faydeli olduğunu kat'ien kanaatım var. Eğer bazı dostlarım mahzun olmasaydı ben daimi hapiste kalacaktım. Eğer şer'an intihar caiz olsaydı elbette Rusun başkomandanının ve İstanbul'u işgal eden itilafçıların başkomandanlarının kendini idam etmek vaziyetlerine ve Divan-ı Riyaset'te 50 mebusun huzurunda ilk reisi cumhurun şiddetli hiddetine karşı tezellüle tenezzül etmeyen bir adam Elbette pek çok defa bir adi jandarma ve gardiyanın ve adi bir memurun tahkirkerane ihanetleri ve iftiraları ve tazipleri ve ağır tacizlerini gören adama, elbette ölüm yüz defa hayattan daha ziyade ona hoş gelir. Madem rehberi bahane edip, Böyle hiç hatır u hayale gelmeyen bir evham ile ittiham ediliyorum. Ben ve kardeşlerim rehberin hakikatiyle hem imanımızı hem ahlakımızı tehlike eden kurtardığımız için deriz ki rehber 15 sene evvel telif edilmiş, üç defa tab ile binler nüshası ve el yazısı ile on binler nüshası bu vatanda ihtiyak ile okunmak suretinde intişar ettiği halde Yüz bin adam okuyucu hiç kimseden, muvafık muhalif, dindar dinsizden, hiçbirisi dememiş, ondan zarar gördük veya vatan ve millete zararı var, işitmedik. Öyle bir zarar olsaydı, bu ehemmiyetli bir mesele olduğu için intişar edecekti. Halbuki bundan yüz bine yakın şahit gösteririz ki, biz ondan imanımızı kurtardık, seciye-i milliyemizi onunla düzelttik İstifade ettik diye yüz bin şahidi bu davamıza lüzum olsa göstereceğiz. Acaba bir adamın on hasenesi olsa, bir küçük yanlışı nazara alınmadığı halde böyle yüz bin hasene ve faide sahibi bir eserin vehmi asılsız bir kusur tevhümüyle medar mesuliyet olabilir mi? Hiç dünyada hayatı içtimaiyeye temas eden hiçbir kanun böyle bir hale suç diyebilir mi? O eseri tetkik eden ulûmu İslamiye ve diniyeye malik olmayan ehli hukukun suç unsuru diye gösterdikleri. Birincisi laikliğe aykırıdır. Dini siyasete alet ediyor. Halbuki müellifi 35 seneden beri siyaseti terk edip bir gazeteyi okumamış ve şakirtlerine de siyasetle meşgul olmayınız daima demesi bu suç unsurunu tamamıyla keser. İkincisi Dini tedrisata taraftar olmak bir suç gösterilmiş. Buna karşı deriz. Dünyada buna suç diyen hiçbir ehli iman bulunmaz. Hususan hapisteki olanlar içindeki bir ihalelere teselli suretinde ders vermiş. Tedrisata taraftarlığını o zaman söylemiş. Bu ise o cümleyi de bütün bütün manasız olduğunu gösterir. Hatta hapisteki 300 adamın az bir zamanda Risale-i Nur'la ıslah olması cinayetlerden tevbe ederek ve bütün onlar namaz kılmaları ala kadar memurların nazar-ı dikkatlerini celbetmiş. O memurların bir kısmı demişler, 15 sene hapiste kalmasının faydası kadar 15 hafta Risale-i Nur fayda vermiş. Bunu hapisteki rehberi yazana söylemişler. Müellifi de demiş, 130 kitaptan ibaret olan Risale-i Nur ve onun küçük bir parçası olan rehberi tamamiyle olmasa da okuyan adam Elbette 15 sene hapisteki cezadan medresede ders okumak kadar istifade eder, ıslahı hal eder, fenalıklardan tevbe eder. Acaba böyle bir temenni, bir teşvik ve beni hapse sokanlar da tasdik ettikleri halde suç olabilir mi? Üçüncüsü, tesettür ve terbiyeyi İslamiye taraftarıdır diye suç göstermiş. Bu ise hem Eskişehir hem Denizli hem Afyon'da hem Afyon'un mahkemesinin kararnamesinde de neşredildiği gibi 15 sene evvel Eskişehir'de tesettür taraftarlığım için mahkeme bana ilişmiş. Ben de hem mahkemeye hem mahkemeyi temyize bu cevabı vermişim. 1350 senede ve her asırda 350 milyon müslümanların kutsi bir düsturu hayatı ictimaiyisi ve 350 bin tefsirin manalarının ittifaklarına iktidaen ve 1350 senede geçmiş ecdatlarımızın itikatlarına ittibaen tesettür hakkındaki bir ayet-i kerimeyi tefsir eden bir adamı ittiham eden elbette zemin yüzünde adalet varsa bu ittihamı şiddetle reddeder ve o ittihama göre hüküm verilse nakz ve reddedecek bu ayeti kelimenin tesettür emri kadınlara büyük bir merhamet olduğunu ve kadınları sefaletten kurtardığını Risale-i Nur kat'i ispat ettiği gibi Sebil-i 115. sayısındaki Ehli İman Ahiret Hemşirelerime ünvanı olan bir makalem ispat eder. Dördüncüsü şahsi nüfuz temin etmek bir suç unsuru gösterilmiş. Sebebi de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına konuşuyorum demesi ve kalbe ihtar edildi. Hatırıma geldi, kalbime geldi. Risale-i Nur hem mektep hem medrese hem tekke faydesini veriyormuş. Ehli Bukuf bu cümleyi medarı ittiham etmiş. Cevaben deriz: Bir adam kabir kapısında 80'den geçmiş, 40 seneden beri kendisini inzivaya alıştırmış, 28 seneden beri tecride mutlak ve hapis ve nefi içinde bütün bütün dünyadan küsmüş. 35 sene gazeteleri okumamış, dinlememiş mukabelesiz ömründe hediye kabul etmemiş, en yakın akrabasından hatta kardeşinden hiç mukabelesiz bir şey kabul etmemiş, hürmetten teveccüh nâstan kaçmak için, halklarla görüşmemek için zaruret olmadan kendine düstur yapmış. Ve bütün dostların medihlerini kendi şahsına almayarak, ya nurcuların heyetine, ya Risale-i Nur'un şahs-ı manevisine havale etmiş. Ve dermiş, ben layık değilim, haddim de değil, ben bir hizmetkarım, Çekirdek gibi çürüdüm, gittim. Risale-i Nur ise Kur'an-ı Hakîm'in tefsiridir, manasıdır. Hemen herkesin dediği gibi, hatırıma geldi yahut fikrime geldi yahut fikrime ihtar edildi gibi tabirleri herkes istimal ediyor. Benim de bunu söylemekten maksadım bu ki, benim hünerim, benim zekam değil, sünuhat kabilinden demektir. Bu da herkesin dediği gibi bir sözdür. Eğer vakıfsız ehli vukufun verdiği mana ilham da olsa hayvanattan tut ta melaikelere, ta insanlara ta herkese bir nevi ilhama ve sünuha tâmazar oldukları ehli fen ve ehli ilim ittifak etmişler. Buna suç diyen ilim ve fenni inkar etmek lazım gelir. 5.'si müellif cazibedar bir fitnenin esiri olmak ihtimali olan bir nesli risale-i nur'dan medet umanlara verdiği cevaplarla kurtaracağına kanaatidir. ehl bu kuf bu cümleyi de medarı ittiham etmişler. Yüz bin şahitle ispat edilen ve meydana gelen zahir bir hakikatı kanaat ettim demesini medarı suç yapmak ne derece manasız olduğunu dikkat eden anlar. 6.'sı Siyasi Yun, içtimâi Yun, Yunların kulakları çınlasın demesini bir suç mevzu göstermişler. Halbuki gençleri tehlikelerden kurtarmak için kısa ve rahat bir çareyi keşfettiğini siyasi Yun, Yun da bunu terviç etsinler manasında demiş. Kulakları çınlasın, buna suç diyen insaniyet itibarıyla çok suçlu olmak gerektir. Yedincisi, fitneyi ateşlendiren ve talim eden irtidatkar bir şahs-ı manevinin mevcut olduğunu ve bu manevi şahsın hayaline göründüğünü söylemekte fakat kim olduğunu bildirmemektedir. Ehli vakuf medarı ittiham etmişler. Acaba dünyada insi ve cinni şeytanlar hiç boş dururlar mı? Onların daima fenalıkları yapmak ve yaptırmakla meşgul olduklarından bu Bukufsuz ehli vakuf hiç bilmemişler mi ki manasız ilişiyorlar. Madem manevi demiş, madem kim olduğunu bildirmemiş, dünyada hiçbir mahkeme böyle manevi bir adama, yani bir şeytana hakaret ettin diye seni mahkemeye vereceğiz diyen elbette sözüne zerre miktar ehemmiyet verilmez bir hezeyan hükmündedir. Sekizincisi Doğrudan doğruya Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icazı manevisinden süzülen ve çıkan ve tevellüt eden Risale-i Nur esaslarına dayandığı, müellif tarafından mükerreren ve musırrane beyan ve iddia edilmekte ve böylece propaganda dini delillere, telkinlere istinat ettiğini söylemekle suç unsuru gösterilmektedir. Bunu bütün Risale-i Nur'u okuyanların tasdikiyle, hususan meşhur Mısır, Şam, Bağdat, Pakistan ve Diyanet Riyasetinin dairesinin uleması tasdik ile Risale-i Nur doğrudan doğruya hakiki bir tefsiri Kur'anidir ve Kur'an'ın malı ve leme'atıdır. dedikleri halde bu cümleyi medarı suç yapanlardan Mahkemeyi Kübra'yı haşirde bu hatasının sebebi sorulacak. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasta Said Nursi